El Cezire'ye atanan ilk İslam valisidir. Kısa bir valilik yapar, sonra görev değişikliği olur. Hz. Ömer onun yerine Ensardan bir gençi buraya vali olarak atar. Onun adı da Ümeyir İbn-i Sa'd el Ensari'dir. Çok sever bölge halkını, bölge halkı da onu çok sever. Birbirlerinin dillerini bilmemelerine rağmen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 Kaka İbni Amr meclisimize de serlevha olarak belirlediğimiz bir isim olarak ikinci Halid'dir. Halid İbn Velid'i tanımayanınız yok. O İslam'ın Seyfullah'ı Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ifadesiyle Allah'ın kılıcı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 her dalışında da bir karşı tarafın komutanını öldürdü. Kadisye'nin kazanılmasında büyük bir başarı elde etti. Nasıl birini anlamaya çalışıyoruz anlıyorsunuz değil mi? Ka'k İbni Amr'ın Kadisye'deki hali de budur. Gelen üçüncü bahse o neydi? Hazreti Osman'ın şehadetinde Ka'k İbni Amr.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 Bir muhasebeye konu olsun diye Hazreti Kaka üzerinden beş cümle emanet edeceğim size. Dikkat ettiyseniz konuşmamın başında Hazreti Kaka'yı beş sahabi ile kıyasladım ve onların ikinci kopyası örneği olduğunu söyledim. İkinci Halid, ikinci Ebu Ubeyde, ikinci İyad bin Ghanem, ikinci Sad bin Ebi Vakkas, ikinci Talha İbni Ubeydullah.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 Girdiği bütün savaşları kazanıyor mektup gönderiyor Halide azlettim diyor. Yerine Ebu Beyd ibn Cerrah geçsin. Halid niye diyor ama emir büyük yerden söylenecek bir şey yok. Aradan bir müddet geçiyor Halid Ömer'in karşısında. Ya Emir el-Müminin ne kusurumu gördün ki beni azlettin. Halid diyor senin ne kusurunu görebilirim.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 Her galibiyet elde ettiğinde bak ne dedim burada. Eline tesbihi değil. Zihnine tesbihi. Eğer zihnine almazsan tesbihi eline alsan bir faydası yok. Zihnin demeli Subhanallah. Zihnin demeli Allahu Ekber. Zihnin demeli Elhamdülillah ki hayatına o tesbih bir şekliyle sirayet etsin. Zihnine tesbihi.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 Bu toprağın altında var olan o tohumları daha fazla meyveye durdurasın. 4. Hamiyet hakikati hakikate yakışır bir biçimde savunma duygusudur. Dikkat et. Hamiyet hakikati hakikate yakışır bir biçimde savunma duygusudur. Hakikat hakikat.